Leon bekliyordu. Sonunda Emma yanıt verdi. Bunu hep tahmin etmiştim zaten. Bunun üzerine artık geride kalmış o yaşamın küçük olaylarını birbirlerine anlatmaya başladılar. Bu yaşamın zevklerini de kederlerini de bir tek sözle özetlemiş oluyorlardı. ''Leon, filbahar çiçekleriyle süslü çardağ, genç kadının giydiği elbiseleri, odasındaki eşyaları, bütün evini anımsıyordu. ''Ya bizim zavallı kaktüsler ne oldu?'' diye sordu. ''Bu kış soğuktan hepsi kurudu gitti.'' ''Ya ne kadar düşündüm onları bilseniz. Çoğu kez eskiden olduğu gibi gözlerimin önüne geliyordu onlar.'' Hani yaz sabahları güneş panjurlara vururdu da çiçeklerin arasından uzanan çıplak kollarınızı görürdüm. Emma ona elini uzatarak vah yavrum vah dedi. Leon da hemencecik dudaklarını bu ele yapıştırdı. Derin bir soluk aldıktan sonra o zamanlar benim için ''Anlaşılmaz bir güç halindeydiniz siz'' dedi. ''Yaşamımı tutsak almıştınız. Örneğin, bir gün sizin eve gelmiştim. Ama bunu anımsamazsınız herhalde. Ama Emma... <gülüyor> anımsarım, devam edin'' dedi. ''Siz aşağıdan kapıdan sokağa çıkmak üzereydiniz. Ayağınız basamaktaydı. Başınıza küçük, Mavi çiçeklerle süslü bir şapka giymiştiniz. Sizden davet falan beklemeden... ...elimde olmaksızın yalnız sıra yürüdüm. Bununla birlikte yaptığım bu budalalığı... ...her an daha iyi anlıyorum. Yine de yanınızda yürümeye devam ediyordum. Ne peşinize takılmak... ...ne de yanınızdan ayrılmak istiyordum. Siz bir dükkana girdiniz mi... ...ben dışarıda duruyor... Camın arkasından eldivenlerinizi çıkarışınızı, tezgahın üstünde parayı sayışınızı seyrediyordum. Derken gidip bayan Tuvaşe'nin kapısını çaldınız, kapı açıldı. Sonra ağır hantal kapı sizin üstünüze kapanınca ben de oracıkta öylece aptal gibi kala kaldım. Emma onu dinlerken bu denli yaşlı oluşuna şaşıyordu. Gözlerinin önüne yeniden serilen bütün bu anılar onun yaşamını genişletiyor gibiydi. Yeniden içine daldığı duygulardan oluşan bir sonsuzluk gibiydi bu. Zaman zaman da gözleri yarı kapalı, alçak sesle ''Evet, sahih, sahih, sahih'' diyordu. Bu vazuvan mahallesi yatılı okullarla, kiliselerle, İçlerinde kimsenin oturmadığı büyük konaklarla doludur. Bu yapılardaki saatlerin 8'i çaldığını duydular. Artık konuşmuyorlardı. Ama karşılıklı bakışırken kafalarının içinde bir hışırtı duyuyorlardı. Sabit bakışlı göz bebeklerinden karşılıklı olarak sesli bir şey fırlamıştı sanki. Ellerini birbirlerine kenetlemişlerdi. Geçmiş, gelecek anılar, düşler, hepsi bu coşkunluğun tatlılığı içinde birbirine karışmıştı. Duvarların üzerinde gecenin karanlığı koyulaşıyordu. Duvarlara asılı dört resmin çiğ renkleri loşluğun içinde yarı kaybolmuş ışıldıyordu. Resimlerde Margaret de Bourgogne'nin Nel Kulesi'nde yaşadığı kanlı aşk serüvenlerinden alınmış dört sahne vardı. Her resmin altında da İspanyolca, Fransızca açıklamalar bulunuyordu. Pencereden sivri damların arasında kara bir gök parçası görünüyordu. Emma konsolun üstündeki İki mumu yakmak için ayağa kalktı... ...sonra yine gelip oturdu. Leon... ...ya işte böyle dedi. Genç kadın da... Hı -hı, ...böyle işte dedi. Delikanlı... ...yarıda kalan söze... ...yeniden nasıl başlayacağını düşünüyordu ki... ...Emma... ...nasıl oldu da şimdiye kadar... ...hiç kimse bana böyle duyguları... ...hiç anlatmadı acaba dedi. E, Leon hemen atılarak... Bazen çok mükemmel yaratılışlı insanlar vardır dedi. Bunları anlamak çok zordur. Ama ben daha ilk görüşte sevdim sizi. Ne olurdu iyi bir rastlantıyla daha önce karşılaşsaydık da çözülmez bağlarla bağlansaydık birbirimize. O zaman erişeceğimiz mutluluğu düşünüyorum da umutsuzluğa kapılıyorum sanki. Ama... Ben de düşündüm bunu kimi zaman dedi. Leon ne hayali diye mırıldandı. Sonra uzun beyaz kemerinin mavi kenar şeridiyle kibar kibar oynayarak ekledi. İyi ama yeniden başlamamıza kim engel olabilir ki? Hayır şekerim ben çok yaşlandım. Sense çok gençsin. Unut beni. Seni başkaları sevecek. Sen de onları seveceksin. Leon sizi sevdiğim gibi değil diye bağırdı. Emma çocuksun sen. Hadi uslu olalım böyle istiyorum ben dedi. Sonra delikanlıya sevişmelerinin olanaksızlığını anlattı. Eskisi gibi sadece dost arkadaş kalalım daha iyi. Bunu ciddi olarak mı söylüyordu acaba? Kendisi de bunun farkında değildi. Aklı fikri baştan çıkmak üzere oluşunun yarattığı büyüde kendini bundan korumada toplanmıştı. Üzgün bakışlarla genç adama bakarak onun çekingen okşayışlara girişebilmek için uzattığı titrek ellerini hafifçe itiyordu. Leon geri çekilerek ''Aa bağışlayın'' dedi. Emma da utangaçlık karşısında belirsiz bir korku duydu bu utangaçlık onun için kollarını açıp veren Rudolf'un gösterdiği cesaretten daha da etkiliydi şimdiye kadar hiçbir erkek ona Leon kadar güzel görünmüş değildi halinde tavrında çok hoş bir saflık vardı hafifçe kıvrık ince uzun kirpiklerini indirmişti Emma'ya öyle geliyordu ki delikanlının o güzel tenli yanağı kendisine karşı duyduğu istek yüzünden kızarıyordu. Bu yanağı öpmek isteğiyle yanıp tutuşuyordu. Sanki saate bakmak için eğilerek, ooo çok geç olmuş amma da lafa dalmışız dedi. Leon onun ne demek istediğini anladı, şapkasını aradı. Emma devam etti. Tiyatroyu bile unuttum bu yüzden. Zavallı Şarl sırf bunun için bırakmıştı beni. Grand Pond sokağında oturan Lörme karısıyla birlikte beni de tiyatroya götürecekti. Fırsatta kaçtı. E, yarın gidiyorum çünkü. Leon sahi mi diye sordu. Evet. Ah, e, iyi ama sizi yine görmeliyim. Söyleyeceklerim vardı da. Ne gibi? ''Ciddi, önemli bir şey söyleyecektim. Hem zaten gidemezsiniz canım, olur şey değil bu. Bilseniz, dinleyin beni. Beni anlamadınız mı? Hiçbir şey sezmediniz mi? İyi de, iyi de konuşuyorsunuz. <gülüyor> Aman bırakın şakayı canım, yeter artık. Ne olur izin verin de yine göreyim sizi. Bir kerecik, bir defacık. Emma pek ama dedi durdu. E sonra fikir değiştirmiş gibi ama burada olmaz dedi. Nerede isterseniz. Genç kadın düşünür gibi bir tavırla ve sadece yarın saat 11'de kilisede dedi. Leon onun ellerine sarılarak gelirim diye haykırdı. Emma ellerini geri çekti. İkisi de ayaktaydılar. Leon arkadaydı. Emma başını önüne eğmişti. Delikanlı onun boynuna doğru eğildi. Ensesinden uzun uzun öptü. Öpücükler birbirini kovalarken Emma küçük küçük çın çın kahkahalar koparıyor. Ama sen delirmişsin, delirmişsin diyordu. Bunun üzerine Leon genç kadının omzu üzerinden başını uzatarak Gözlerinde bir razı oluşun ifadesini arar gibi yaptı. Emma'nın gözleri buz gibi bir görkemle dolu bir halde onun üzerine dikildi. Leon dışarıya çıkmak için üç adım geriledi. Eşikte durakladı. Titrek bir sesle yarın diye fısıldadı. Emma bir baş işaretiyle yanıtladı. Sonra bitişik odaya geçerek bir kuş gibi kaybolup gitti. Ama o akşam noter katibine çok uzun bir mektup yazdı. Verdiğim randevuya gelmekten vazgeçtim diyordu. Her şey bitti artık. Mutlu olmak istiyorsak bir daha yüz yüze gelmeyelim. Mektubu kapatınca Leon'un adresini bilmediği için çok zor durumda kaldı. Kendi kendine ''Neyse kendim veririm mektubu ona'' dedi. Nasıl olsa gelecek ya. Leon ertesi sabah penceresini açtı. Balkona çıkıp şarkılar mırıldanarak ayakkabılarını üst üste birkaç kez cilalayıp parlattı. Beyaz bir pantolon, ince çoraplar, yeşil bir ceket giydi. Şişede ne kadar kolonya varsa mendiline döktü. Saçlarını kıvırdıktan sonra kıvrımları yeniden bozdu. Böylece saçlarına daha doğal bir şıklık verdi. Berberin saatine bakarak henüz çok erken diye düşündü. Saat dokuzdu çünkü. Eski bir moda dergisini okudu. Dışarıya çıktı bir püro içti. Üç sokağa geçti. Sonra Notre Dame kilisesine doğru hemen yollanmak zamanının geldiğini düşündü. Güzel bir yaz sabahıydı. Kuyumcu dükkanlarında gümüşler parıldıyor, kilisenin üzerine yatay vuran gün ışığı kurşuni taşların kırık yerlerinde ışıltılar meydana getiriyordu.